Asılma Farkı İktidardaki gücünü kaybetmeye başlayan Musulini savaş raporlarını okuyordu. Bir ara başını kaldırdığında gözü duvarda asılı duran kendi portresine ilişti ve gözünü kırparak sordu. Bu gidişli halin ne olacak? İç geçirerek kendisi cevapladı. Ne olacak? Onu indirip beni asacaklar. Evet. İnşallahın yeri. Adamın biri eşek satını almak için çarşıya çıkar. Yolda arkadaşıyla karşılaşır. Arkadaşı nereye gittiğini sorunca eşek almak için çarşıya gidiyorum der. Arkadaşı inşallah de deyince canım şimdi inşallahın yeri değil paralar cebimde. Eşekse çarşıda der. Çarşıda Eşek ararken paraları çalınır. Eli boş dönmekteyken aynı arkadaşıyla tekrar karşılaşır. Arkadaşı ne yaptın diye sorunca paralar çalındı inşallah der. Bunun üzerine arkadaşı onun dediğini tekrar eder ve şöyle der. Şimdi inşallahın yeri değil. Evet. Gözden kaçanlar. Çantacı Necmi İlgen arabasıyla her nasılsa kırmızı ışıkta geçtikten sonra trafik polisi tarafından durdurulur. Trafik polisinin ''Beyefendi kırmızı ışığı görmediniz mi?'' şeklindeki sorusuna vermiş olduğu karşılık şu olur. ''Işığı gördüm ama sizi görmedim.''